Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla la, bi yevmil kıyamah Kıyamet gününe yemin ederim Ve bi Pişmanlık duyup daima kendini kınayan nefse de yemin ederim ki Öldükten sonra diriltileceksiniz <gülüyor> İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? <gülüyor> evet, bir araya getiririz. Biz onun parmak uçlarını parmak izlerine varıncaya kadar düzenlemeye, eski haline getirmeye gücü yetenleriz. <gülüyor> Fakat insan, önündekini Kıyameti yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Fakat göz kamaştığı, ay tutulduğu, ışığı giderildiği ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman insan, O gün insan kaçacak yer nerede der? Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Munabbev insan o gün insan yapıp öne sürdüğü ve yapmayıp geri bıraktığı her şeyinden haberdar edilir. Daha doğrusu insan kurtulmak için bütün mazeretlerini ortaya atsa da kendi nefsine bizzat kendisi şahittir. <gülüyor> Muhammed Cebrail sana vahyi bitirmeden onu acele ezber etmek için dilini onunla kımıldatma. <gülüyor> Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Ve <gülüyor> izâ o halde onu sana okuduğumuz zaman artık sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphesiz onu açıklamak bize aittir. Hayır, doğrusu siz acil olanı. Dünya hayatını seviyorsunuz. <gülüyor> Ve ahireti bırakıyorsunuz. <gülüyor> nice yüzler vardı ki o gün ahirette parlaktırlar. <gülüyor> Rablerine nazar edicidirler. Allah'ın cemalini görmeye mazhar olurlar. <gülüyor> Niçe yüzlerde vardır ki o gün buruşuktur. <gülüyor> Çünkü kendilerinin bel kıran bir belaya uğratılacaklarını sezerler. İyice anlarlar. Hayır. Can köpücük kemiklerine dayandığı zaman var mı bu hastaya bir okuyacak, tedavi edecek kişi delilir. Ve o can çekişen kimse ise Şüphesiz bunun artık dünyadan ayrılış olduğunu sezer. <gülüyor> Ve bacak bacağı dolaşır. <gülüyor> o gün sevk olunacak yer ancak Rabbinin huzurudur. <gülüyor> Çünkü o insan ne peygamberi ve Kur'an'ı tasdik etti ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra da çalımlana çalımlana ailesine gitti. Sana daha layıktır bu azap. Daha layık Sonra tekrar tekrar Sana daha layıktır bu azap Daha layık <gülüyor> İnsan Başıboş bırakılacağını mı sanıyor <gülüyor> O Akıtılan bir meniden Bir nutfe hakir bir damla sudan süzülmüş hulasa değil miydi? Sonra bir alaka oldu da Allah onu insan şeklinde yarattı ve azalarını düzenledi. Derken ondan erkek ve dişi iki eş kıldı bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir değil midir